Sevgili izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Diyar TV'den sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz efendim. Bir söz hakkı programımızda efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve soruları <gülüyor> efendimize ulaştıracağız. Evvela alemden Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bugüne kavuşturan Rabbimize hamdolsun. Sözün sonunda, sözün başında her daim hamd alemden Rabbi olan Allah'a aittir. Selat selam Allah'ın Nebisinin, Resul'ünün üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in ehli beytinin ve ashabının üzerine olsun ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. <gülüyor> efendim öncelikle hoş gelmişsiniz. Nasıl <gülüyor> efendim? Hamdolsun. Nasılsınız? Hamdolsun efendim. Efendim Bursa'dan müfit Aydın kıyamet gününde hesap nasıl olacak diye sormuş efendim. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahirrabbilaremin Esselatu vesselamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin Ve ila cemmil enbiyeyi vel mürselin Ve ila cemmil evliyeyi Ve elhamdülillahirrabbilaremin Kıyamet gününde hesap nasıl olacak? <gülüyor> Bu hayatımızın anlamının sorusudur aynı zamanda. Bütün hayatımız boyunca Hesaba hazırlanıyoruz. Önümüzde böyle büyük bir gün var. Onun için Allah kıyamet gününe evet, Büyük gün, büyük haber, ayrım günü, hesap günü. <gülüyor> Gözlerin ters döndüğü gün. O günde herkes ister ki anasını, babasını, evladını, sevdiklerini versin. Aşiretini versin, bir tek kendini kurtarsın. Evet, büyük gün. O büyük güne hazırlık yaparken mutlaka hesabın nasıl olacağını anlamamız gerekir. Eğer hesabın nasıl olacağını anlamazsak, o hesabı verebilmemiz mümkün değildir. Bu bütün insanlar için bu böyledir. <gülüyor> Allah'a itirime de buyurdu. O gün. Herkese kitabı verilir, bir de kitabımız konur. kitabımız hakkı söyler. Yani bizim elimizdeki hayatımızın kitabı Allah'ın kitabının ölçüsüne vurulur. Hesap Allah'ın kitabına göredir. Dolayısıyla elimizdeki Allah'ın kitabı aynı zamanda bizim hesap kitabımızdır. Hesap kitabımızın ölçüsüdür. Bir de şöyle anlamak gerekir. Hesap nasıl görülür? Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. <gülüyor> Kıyamet günü her bir kul için gözünün alabildiği yükseklikte 99 kitap konur. Hesap o kitaplardan görünür. Her bir kulun 99 kitabı vardır ve onların büyüklüğü, yüksekliği gözün alabildiği kadardır. Yani küçük, büyük ne varsa her anımız içinde yazılı demektir, mevcut demektir. Bununla beraber Allah ayet kerime de buyurdu o gün, o kıyamet günü yapıp gönderdiklerinizi yapmayıp geride bıraktıklarınızı göreceksiniz. Herkes, yapıp gönderdiklerini bir de yapmayıp geride bıraktıklarını görecek. Biz şimdiye kadar mesela nasıl anlıyorduk <gülüyor> ya da nasıl anlatılmış? Amelimizden hesaba çekiliyoruz, doğru. Bir de yapmadıklarımızdan hesaba çekiliyoruz. Allah onları önümüze koyacak. Eğer 99 kitabın ne olduğunu anlarsak bunu anlarız. Yok. Mesela nasıl söylenmiştir bu hadis nasıl anlaşılmıştır genel olarak? Yani o kadar çok manasında. Eğer çokluk bana ifade etseydi ona 99 demezdi 70 derdi. 70 bin derdi veya 100 derdi ama 99 demezdi. 99 deyince bunun bir manasının olması gerekir. Elbette ki Resulullah Efendimiz sahabeye bunu izah etmiştir, bunu beyan etmiştir. 99 demek Allah'ın 99 isminden hesaba çekilir demektir. Yapıp gönderdiklerini yapmayıp geride bıraktıklarını, evet, kul görecek dedi Allah, bu durumda hesabın nasıl olması gerekir ki, yapıp gönderdiklerini bir de yapmayıp geride bıraktıklarını görsün. Dünyadayken bunu anlasın, gereğini yapsın. Hesaba çekilirken hem yapıp gönderdiklerinin hesabını verebilsin, bir de yapmayıp geride bıraktıklarının evet, hesabını yapabilsin. O 99 kitabın her biri bir ismin içinde bulunduğu kitaptır. Kul hayatı yaşarken Allah onu imtihana tabi tutar. Yani mesela bir kul rahmet etmesi gereken bir yer vardır. Böyle bir durumla karşı karşıya gelmiştir. Rahmet edip etmemek onun elindeki, onun tercihidir. Eğer Allah ona rahmet etme, ona yardım etme, ona rahmet olma imkanı vermişse, rahmet ettiyse kazandı. Yok, rahmet etmediyse Allah ona imkan vermiştir. İmkana tabi tutmuştur. O da yapmayıp onu geride bırakmıştır. Bir de bundan hesaba çekilecek. Bundan sorulacak. Kurum sana imkan vermiştim. Nimet vermiştim rahmet etmeye imkanını vermiştim ve sen kulumun rahmete muhtaç olduğunu, layık olduğunu gördün. Ama ona rahmet etmedin. Ben sana rahmet et, merhamet et demedim mi? Sen benim yeryüzündeki halifemsin, beni temsil ediyorsun. Bu ismim, evet, Rahman ve Rahim ismim senin üzerinde tecelli etsin demedim mi? Neden yapmadın? Bundan hesaba çeker. Eğer gerekeni yapmamışsa, bu durumda sorumludur, bu durumda onun hesabı vardır. Aynı zamanda orada kaybediş vardır, kaybetmek vardır. Eğer merhamet ettiyse kazandı. Allah'ın her bir ismi böyledir. Mesela Allah'ın Halim ismi, Halimle muamele etmesi gereken bir durumla karşı karşıya geldi. Yumuşaklıkla, mesela bir çocukla, çocuğuyla veya eşiyle veya evet herhangi bir şekilde bir sıkıntı yaşadı. Ama o anda Halim olarak, yumuşak bir muamele muamele etmesi gerekir. Eğer muamele etmediyse, gücü buna yeter. Yapmadıysa ne olur? Halim ismi üzerinde tecelli etmedi, Allah'a halife olmadı. Tam tersine ne yaptı? Nefsine uydu, şeytana uydu, kızdı, bağırdı, çağırdı. Bununla beraber sıkıntı yaşattı onlara. Bunun hesabını verecek. Aynı şekilde mesela nimet vermiş, ikram etmiş, rızık vermiş. Allah size verdiğimiz rızıktan infak edin, mümini anlatırken öyle buyurdu. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ yunfiqun. Onlar kendilerine rızık olarak verdiğimizi infak ederler. <gülüyor> yani ben zenginim, verebilirim, fakirsem veremem diye bir şey yok, rızık olarak neyi vermişse onu infak etmen gerekir. Eğer yardıma muhtaç birini gördüğümüzde Allah'ın rızık olarak verdiğini infak etme imkanımız vardır ve biz bunu yapmadık. Aynı şekilde buradan sorumlu olduk. Yani yapmamız gerekeni yapmadık, geride bıraktık. Yaptıysak gönderdik. Allah'ın bütün isimleri böyledir. Aynı şekilde mesela biri bir yanlış yaptı, bize karşı bir yanlış yaptı. Buna karşılık özür diledi. Yapmamız gereken şey nedir? Yani Allah bu durumda ne yapar? Kul Allah'ı yeryüzünde halifesi olarak temsil ediyor ya. Kul tövbe edince Allah onun tövbesini kabul ediyor mu? Af dileyince, mahfiret dileyince, affedip mahfiret ediyor mu? Ödüyor. Mutlaka ödüyor. Bu durumda kula da yakışan budur. Eğer yok ben affetmem dedi, affedemem dediyse onun özür beyanına karşılık bu durumda evet, ne yapmış oldu? Rabbini temsil evet. edemedi. Onu geride bıraktı. Aynı şekilde Allah'tan böyle bir muamele göreceğini de unutmaması gerekir. Yani affetmediyse, evet. Evet. yarın kıyamet günü, dünyada da bu böyledir, o zaman affi, magfireti hak etmiyor. Kendisi hak etmedi, layık olmadı. Affetmediği için, magfiret etmediği için, İkram etmediyse bu durumda ikrama layık değildir. Ama bu tercihi kendisi yaptı. Merhamet etmedi, rahmet etmediyse Allah'ın rahmetine layık değildir. Tercihi kendisi yapmış. Evet, O 99 kitabın her biri böyle önümüze konur ve her bir isimde muhatap olurken yani Allah'ın o isimleri üzerimizde tecelli etmesi gerekirken neyi yapmadıysak, geride bıraktıysak ayrıca bunun hesabını bu şekilde vereceğiz. Eğer hesabı böyle anlarsak, hayatın gayesinin, Allah'ın muradının kendisine, kendisine halife olmamız gerektiğini anlarız. Yeryüzünde Rabbimizi temsil ettiğimizi anlarız. O'nun emrettiği gibi, onu sevdiği gibi, O'nun yaptığı gibi yaptığımızda Kazandığımızı, kazanacağımızı anlarız. Bununla beraber bunu yapmakla Rabbimize yakın olmuş oluruz. Rabbimize dost olmuş oluruz. Rabbimize, halife, ona ayna olmuş olur. Onun isimlerini, güzelliğini üzerimizde göstermiş oluruz. Bu Allah'a imandır. Evet, hesabı böyle görürüz. Hesabımız böyle görülür. Onun için daha önce anlatmıştım. Allah bir kulü huzura alıyor ona açtım sen beni doyurmadın, susuzdum bana su vermedin, elbisem yoktu beni giydirmedin, hasta oldum sen beni ziyarete gelmedin, halimi sormadın dediğinde kul ya Rabbi sen bunlardan münezzehsin. Neden beni böyle hesaba çekiyorsun, hikmeti nedir? Allah buyurur falan kulum açtı sana imkan vermiştim doyurmadım. Falan kulum susuzdu, sana imkan vermiştim, ona su vermedin. Falan kulum, elbisesi yoktu, onu giydirebilirdin, giydirmedin. Falan kulum idi, onu ziyaret edebilir, harını hatırını sorabilir, yardımcı olabilirdin, bunu yapmadın. Sen bilmez misin ki ben kulumla beraberim. Bunları yapsaydın, bunu bana yapmış olurdu. Bunu benim için yapmış olurdu. Evet. Allah'ın kurundan istediği budur. Allah'ın muradı da kurun üzerinde böyle gerçekleşir. Evet, hesap o 99 kitaba göre görülür. Hem yaptıklarımızdan sorumluyuz, bir de yapmayıp geride bıraktıklarımızdan sorumluyuz ki Allah onu her birini tek tek önümüze koyar ve bize gösterir. Bu durumda bakmamız gerekir ki, Acaba biz de hesabı böyle anladık mı? Biz de hesabı, hesabımızı verebilmek için böyle anlayıp gerekini gereğini yapabiliyor muyuz? Yaptık mı? Yapmadıysak yeniden iman etmemiz gerekir. Ahirete, hesaba yeniden iman etmemiz gerekir. Allah'ın öğrettiği gibi, Resulü'nün öğrettiği gibi öğrenip hayatı öyle yaşamamız gerekir ki hesabımızı verebilelim. Allah'ın muradi üzerimizde gerçekleşmiş olsun. Yoksa sadece günahlar bir tarafa, sevaplar bir tarafa kondur. Demekle işi bitmi, bit, iş bitmiş olmaz. Bunu detaylandırmak gerekir, detaylı olarak, tafsili olarak iman etmek gerekir. ahirete. hesaba, hesap gününe. Evet, böyle anladığımızda inşallah hesabımızı doğru yaparız. Hesabımızı verebilme imkanımız olur. Kazanma imkanımız olur. Evet, Allah her bir kitapla, her bir ismiyle, daha doğrusu böyle hesaba çekerken eğer Rahman isminin tecelli etmesi gerektiği yerde yarısından bir fazlasını yapmışsa bu durumda bu isimde sevap kefesi ağır gelir demektir. Yok, yarısından bir eksik yapmışsa öteki taraf, günah tarafı eksik gelir demektir. Daha günahlar işin içinde yok. Bir de o ayrıca kondur. Evet, hesabı inşallah böyle anlayacağız. Allah bizi hesabını verenlerden eyler inşallah. Amin. Hesabı Allah'a göre, Resulüne göre doğru anlayıp, doğru verenlerden neyler inşallah. Allah'ın muradı üzerimizde gerçekleşsin diye bir hayatı yaşamayı nasip eder, ihsan eder, ikram eder inşallah. Tuna evet. <gülüyor> enis duyar, namaz sırasında vücut uyuşması aşırı terleme ve geriye doğru istemsizce bir gitme oluyor düşecekmiş gibi oluyorum. Bunun nedeni nedir? Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Evet. Namaz müminin miracıdır. Kul namazda Allah'ın huzurunda olduğunu tadınca mutlaka böyle farklı manevi bir hali yaşar. Herkesin yaşadığı hal farklıdır. Dolayısıyla gönülden o hal bedene, kalbe aksedince her bir kulun o andaki hali de o titreyişi hissedişi de farklı olur. O kul ile Allah arasındaki özel bir durumdur. Allah'ın ona muamelesidir. Eğer bir şey tatmıyorsa, zaten mirajda durmamış, namaza durmamış demektir. Hamdolsun, kardeşimiz bunu tatıyor. Evet, böyle farklı o hali tattığında gönül itibariyle mirajda durduğunu, Allah'ın huzurunda o duruşu tattığını anlaması gerekir anlamamız gereken şey budur inşallah. Efendim Ahmet Demirda selam olsun müshiddeme ona söyleyin ki <gülüyor> ondaki tattığım tatlılığı hiçbir şeyde tatmadım. Allah razı olsun. Bütün o tatlar, muhabbetler hepsi Allah'a aittir. Hepsi gönlümüzdeki Allah'a olan imana, muhabbete aittir. Evet o tadı o muhabbeti gönlümüzden alıyoruz. Allah için olan o manevi muhabbetle bakışımızdan alıyoruz. Hamdolsun Allah. A. Efendim Almanya'dan Funda Kızıltaş. Selamun aleyküm hocam. <gülüyor> Sizi dinlemeye gerçekten dinlemeyi gerçekten çok seviyorum. Benim bir sorum olacaktı. Ben Allah'a dua ederken Allah'ın isimleriyle seslendiğimde bedenim diken diken oluyor. Çok değişik bir şey. Bunun anlamı nedir? <gülüyor> Hayırlı kandiller demiş ayrıca efendim kandil günü yollamışız oraya. Allah razı olsun. Allah ait kerime'de "Feskurunu eskurku. Boşkuruli buyurur diyor. "Beniz zikredin ben de sizi siz zikredeyim." Beni zikredin ki bana şükretmiş olasınız. Nankörlerden olmamış olasınız. Biz Rabbimizi isimleriyle zikrettiğimizde Allah da bizi zikreder. Evet, Allah kulünü zikredince kul bunu mutlaka tadar. Tatması gerekir. Yani kul Allah deyince, Rahman deyince, Rahim deyince, Apu deyince bunu tatması gerekir. Kul Allah'ı zikretti ya, Rabbinin de kendisini zikrettiğini tatması gerekir. Tatmıyorsa bir sorun var. Tatmıyorsa, kul Rabbini zikredemedi demektir. Haşa, Allah'ın vaadi var. Allah vaadinden dönmez. Kulun beni zikrederse ben de onu zikrederim dedi. Allah'ın kulunu zikredişi o ismiyle <gülüyor> o Rahman ve Rahim oluşuyla, evet, rahmetiyle, bununla beraber ilahlığıyla, sevgisiyle o kulun gönlüne tecelli eder. Kul bu tecelli karşısında, evet o tecelli ruhadır. Ruhtan gönüle geliyor. Gönüle akarken beden de bunu tazar ve hisseder. Evet, bunu hissederken mutlaka farklı bir hal alır. Mesela Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatu vesselam, Dua ettiğinizde duanın kabul olduğunu nasıl anlarsınız? Anlamanız gerekir. Evet, Şöyle anlamanız gerekir. Eğer siz dua ederken, evet, tabiri caizse, tüyleriniz böyle diken diken olduysa, evet, bilin ki duanız kabul olmuştur buyurdu. Neden kabul olmuştur? Çünkü sen duayı yaptın. Sen Rabbini zikrettin. Rabbinin isimleriyle ondan istedin. Ondan onu istedin. Bu durumda Allah senin duanı kabul eder, duana icabet eder. Dolayısıyla o da seni ne yapar? O ismin tecellisiyle şereflendirir. Gönlüne tecelli eder, şereflendirir. Bunu böyle anlamak gerekir. Böyle anladığımızda zaten <gülüyor> ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Dua ibadetin üzüdür, Dua ibadetin beynidir. İbadetin iliğidir, buyurdu. Dua. Bütün ibadetler duadır. İnsanın duasından başka da bir gücü yoktur. Mülk Allah'ın. Evet. Kuvvet O'nun, kudret O'nun. Mülkün, mariki O, meliki O'dur. Hatta Allah dilemeden siz dileyemezsiniz dedi. Mesele Allah dileyip gönlümüze tecelli ettiğinde bizde, bizimde O'nun o dilemesiyle dilememizdir. Evet, Allah'ın bizim için dilediği nedir? Elbette ki bizim için hayır olandır, rahmet olandır, nimet olandır, güzellik olandır. Ama biz Allah'ın bizim için dilediğini tercih etmez, kabul etmezsek, bu durumda evet, ters tarafa gitmiş oluruz ki, karanlığa gömülmüş oluruz, şeytana tabi olmuş oluruz. Onun için bütün hayırlar Size Allah'tan bütün kötülükler kendi nefsinizdendir buyurdu. Tercih bize ait. Evet. <gülüyor> Efendim Konya'dan Mehmet isimli bir izleyicimiz. Ayet-i Kerime'de Kerim Arşın Rabbi buyurmaktadır. Rabbimiz <gülüyor> ne demek istemiştir? Evet. Kerim Arşın Rabbi. Allah bütün varlığa, kainata, arştan muamele ediyor, arştan idare ediyor tabiri caizse. Bütün nimetleri evet oradan ikram ediyor, söyledim Allah saf hayır, saf nimet, Allah saf kerim, evet arştan kerimliği ile tecelli ediyor. Dolayısıyla bütün varlığa zahiri olarak oradan ikramda bulunuyor. <gülüyor> Bir de insandaki arş vardır. Insandaki evet, gönül arşi vardır. Nasıl ki zahiri olarak yedi kat gök, kürsü, arş varsa kerim olan arş varsa, arşın sahibi Rabbi Kerimse, aynı şekilde. Allah kulunun gönül arşına da öylesine tecelli eder. Evet, Onun için nefis mertebeleri yedi tanedir. Yedi kat göğü geçer gibi. Gönlün, kalbin mertebeleri de yedi tanedir. Aynı şekilde o yedi kat göğü geçer gibi. Yedincisini geçtikten sonra, kürsüden sonra arş gelir. Allah oraya tecelli eder. Kerim olarak tecelli eder. Kerim olarak Evet, tecelli edince neyi ikram ediyor? Güzelliğini ikram ediyor. İsimlerini ikram ediyor. Ona Hazreti insan olmasını ikram ediyor. Allah'a yeryüzünde halife olmasını ikram ediyor. Yoksa, yoksa böyle kendini etten kemikten bir varlık, işte dünyaya gelmiş, böyle ibadet yapacak, sonra eğer günahı, az olur, sevabı ondan fazla olursa cennete gider, günahları ağır giderse cehenneme gider diye anladıysa insani anlamamış. Niye insani anlamadı? Rabbini anlamamış ondan. Rabbinin muradını anlamamış ondan. Rabbini tanımadığı içindir. Rabbini tanısaydı evet. Allah'ın evet. Nefektu min ruhu Ben ruh, insana ruhumdan nefettim. Sırrını anlamış olsaydı Aslında etten kemikten, bir varlık değil de Allah'tan bir varlık olduğunu anlar ve bunu tadardı. Dolayısıyla eğer o ruh Allah ona ruhumdan nefretim dediyse bu durumda o El Esmaül Hüsna'nın onda mevcut olduğunu anlardı. O olmak için çaba gayret sarf ederdi. Rabbim arşıma gönül arşıma tecelli etsin. Bir daha ikram etsin diye Evet, çabasını, gayretini sarf ederdi. Bütün ruhlar Berzah aleminde şu anda e, meskun, orada sukun bulmuşlardır. Sırası gelen dünyaya geliyor. Sırası geleni dünyaya gönderiyor. Dünyaya gelmeden önce evet, bütün ruhlar tabii ki Evet, Nefektu min ruhi, saf, Allah'ın nuru. Ama bir de Allah'ın tecellisiyle karşı karşıya geldikleri için her biri oradan ayrıca nurunu almıştır. Ayrıca nurlanmıştır. Dünyaya gelip, çabasını, gayretini sarf edip bir daha kazanmış olanlar geri döndüklerinde nurları o oradakilerden çok daha farklı farklı ve çok daha parlaktır yalnız. Bunun sebebi evet bir daha kazanma imkanını değerlendirip kazanmışlar. Ya da onur ektirilmiş olabilir. Onuru kaybetmiş olabilir. Perdelenmiş olabilir. Evet. Eğer o perdeyi bir daha açtı. Sırlara, hikmete, evet marifete sahip olmaya çalıştıysa Rabbini kendisini tanıttığı gibi tanımaya çalıştıysa, hele bir de Rabbi, evet, Allah kendini sevdiklerine tanıtır buyurdu, Allah'ın sevdiği bir kul olduğundan dolayı, Allah bir de perdeyi aralayıp kendini ona tanıttıysa, artık ondaki o tecelliyi ona göre hesap etmek gerekir. Kazanmak ya da kaybetmek buradadır çünkü. Evet, gönül arşını Allah'a teslim edenler, Rabbim evet, gönlüme tecelli etsin deyip orayı tertemiz kılıp imanla dolduranlar, hikmetle, marifetle dolduranlar böyle bir tecelliye evet, masar olur ki işte Allah'ın Kerim ismi o zaman tecelli eder, onu, ona kendinden ikram eder. Evet. Kerim arşın sahibi, Kerim olan Allah arşın sahibidir, bunu böyle anlamak gerekir bizim arşımızın sahibidir. O kerimliği kendi üzerimizde görmemiz gerekir. Yoksa sadece zahiri olan arşi anlatmıyor. Kainatı kaplayan arşi anlatmıyor. Bir de bizim arşımızı bize anlatıyor. Ayet sadece o kadar değil. Evet. Efendim Fransa'dan Murat isimli bir izleyicimiz. Selamun Aleyküm. Allah ben insana şah damarından daha yakınım buyuruyor. <gülüyor> Bu yakınlığı neden tadamıyoruz <gülüyor> ve hissedemiyoruz? Allah razı olsun demiş efendim. Evet. Bu yakınlığı neden tadamıyor, neden hissedemiyoruz? Allah kuruluna şah damarından daha yakındır. Manevi şeyleri tadan, manevi nimeti tadan, ibadeti tadan, Manevi güzelliği tadan, Allah'ın yakınlığını tadan, Allah'ı sevmeyi tadan, Allah'ın kuruna nefretliği ruhtur. Eğer kul kendi kendine, Allah'ın kendisine nefetiyi o ruha yakınsa, bunu tadar. Ne kadar yakınsa, Allah'ın yakınlığını kendisinde o kadar tadar. Allah'ın nefretliği ruh, aynı zamanda, Allah'tan bağımsız değil, O'nun tecellisidir. O'na ait O'nun güzelliğidir. O'nun güzelliğinin tecellisidir. O'nun isimlerinin, vasıflarının tecellisidir. Onun için kul kendi kendine, Allah'ın kendisine nefrettiği ruha ne kadar yaklaşmış, ne kadar O olmuş, ne kadar O'nu tadıyorsa, O'nunla tadıyorsa, o kadar Allah'a yakınlığı tadar, tadabilir. Yoksa sadece bu böyle e, diliyle e, söylenmiş olur. Dilimizle onu söylemiş oluruz ama bir şey tatmamış oluruz. Herhangi bir şeyi tatmamışsak o imana dönüşmemiş demektir. İmana dönüşünce tadılıyor çünkü. Mesela bir mümin olarak bu ayeti okuduğumuzda o, insana şah damarından daha yakındır. Ya da, ne yana dönersen dön, Allah'ın vücihi oradadır. Allah, insanı çepe çevre ihata evet, etmiştir. Bu ayetleri tadabilmek için, bu ayetlere iman etmek gerekiyor. İmana dönüşmedikçe, bunu tatmak mümkün değildir. Sadece bilgiden ibaret kalır. Ama eğer imana dönüşürse evet o zaman onu tadarsın. O yakınlığı bütün şiddetiyle tadarsın. Gönlümüz farklı bir hal alır. Manevi olarak farklı bir hal alırız. O aşkı, o muhabbeti, o yakınlığı dilin tarif etmesi mümkün değildir. Aşka, muhabbete gark olur. Evet aynı zamanda <gülüyor> O aşkı, muhabbeti üzerinde gösterir. Kime gösterir? Allah'ın kullarına gösterir. Allah'ın yaratmış olduğu mahlukata gösterir. Canlı, cansız bütün mahlukata böylesine muhabbetle bakar. Aşkla bakar. Her birinin Rabbini hamd ile tesbih ettiğini bilir. Bununla beraber bunu tatarak anlar. O Varlığa bakışı da öyle olur. Bu ayetler Allah'a yakınlık ayetleri Allah'ın yakın olduğu ayetler onda imana dönüştüğü için evet, onu tadar. Mardin'den Mustafa görmez. Allah'ın rızasını kazanabilmek için nasıl bir imana sahip olmak gerekir? İnsan böyle bir imana sahip olup olmadığını nasıl anlar? Evet. Allah'ın rızasını kazanmak için nasıl bir imana sahip olmak gerekir? İman değişmez. İman Allah'ı sevmektir. Allah'ı her şeyden çok, canından çok sevmektir. Bununla beraber kulun imani marifeti kadardır. Yani Allah'ı bildiği, tanıdığı kadar imana sahip olur. Çünkü marifetullah, o Allah bilgisi, onda imana dönüşüyor. Bilmeden iman olmaz, o sadece taklit olmuş olur. Allah'ı tanıdıkça onu sever. Allah'ı tanıdıkça kendi kulluğunu, arziyetini anlar, zayıflığını anlar. Yaratılmış olduğunu, yaratanının her anda ona bir tecellide, muamelede bulunduğunu anlar. Ve bunu bütün şiddetiyle tadar. Allah'ın kudreti karşısında bir hiç mesabesinde olduğunu evet, tadar. Onun için neyi isterse istesin, Rabbinden ister. O bilir ki, o dilemedikçe hiçbir şey olmaz. Rabbi kendisine rahmetle evet, muamele etsin diye ne yapar? Boynunu büker. Bununla beraber mahlukata, onun kullarına, kendisi de evet, Allah'ın verdikleriyle rahmet eder, ikram eder, affeder, korur, muhafaza eder. Hesabı Allah'a göre yapar. Eğer bir kul Rabbim benden razı olsun diyorsa ne yapması gerekir? Nasıl bir imana, nasıl bir bakışa sahip olması gerekir? Kulun bilmesi gerekir ki kul ne kadar Allah'tan razı olduysa Allah da ondan o kadar razıdır. Mesele kulun Allah'tan razı olmasıdır. Eğer kul bu rızayı kazanacaksa rızayı Kulun kazanması gerekiyorsa, bu durumda, kulun Allah'tan razı olması gerekir. Nasıl ölçecek bunu? Allah'tan razı midir, değil midir? Allah kendisine nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, onu kabul ediyorsa, Rabbim bana böyle bir muamelede bulundu, ister musibet, ister bela olsun, ister hastalık, ister dedikodu, ister iftira olsun, ister nimet olsun. Rabbim bana böyle bir muamelede bulundu, ikram ettiği bunu. Ben kazanayım diye deyip hareket ederse, bunu böyle anlarsa, hangi musibet bela gelirse gelsin, Rabbim beni temizliyor. Rabbim bana bir şey öğretiyor. Rabbim bana kendini tanıtıyor. Rabbim bana beni tanıtıyor. Rabbim bana insanları, nefisleri tanıtıyor, varlığı tanıtıyor. Rabbim bana imtihanı öğretiyor, tanıtıyor. Rabbim beni kendine döndürüyor deyip her bir muameleyi ayet gibi okuduysa anlamıştır. Ayet gibi. Her şey bir ayet. Allah'tan bir ayet. Bütün varlık ve bununla beraber Allah'ın kuluna yaptığı her muamele bir ayettir ayet olarak okuduysa evet, onu anlar, bununla beraber ne yapar? Ondan razı olur. O çünkü Rabbini tanımış. Biliyor ki Rabbi onu seviyor. Sevmiş öyle yaratmış. Önce sevmiş sonra yaratmış. Evet. Bir de kazansın diye gerçek manadaki o sevgiyi hak etsin, sevgisine layık olsun diye ona bir imkan sahnesi hazırlamış, imkan vermiş. O da Allah'a olan sevgisini ispatlamak için ne yapması lazım? O çabayı, gayreti sarf etmesi lazım. Ama ondan önce bunu anlaması gerekir ki doğru yapabilsin. Çabasını, gayretini doğru sarf edebilsin. Eğer bunu doğru okur, doğru anlarsa ayet gibi okur, okuyup Allah'ın rahmetinden, muhabbetinden, dolayı bu muamele yaptığını anlarsa ne olur? Razı olur. Rabbinden razı olur. Her konuda, Rabbi ona nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, yeryüzündeki bütün kullarına nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, varlığa nasıl bir muamelede bulunursa bulunsun, bu en güzelidir der, en doğrusudur der. Allah'ın takdiri karşısında fikir beyan etmez. Böyle bir saygısızlığı yapmaz, yapamaz. Çünkü anlamıştır onu. Rabbini tanımıştır. Ama bilmezse, tanımazsa, anlamazsa ne olur? Sürekli itiraz halindedir. Niye bu böyle oldu? Niye şu şöyle oldu? Bunu faranca yaptı, şunu da filanca yaptı. Peki Allah ne yapıyor? Ona cevabı yok tabii. Cevabı olmaz zaten. Allah'ı yok saymıştır orada. İmansız düşünmüştür. Böyle biri o anda imansızca konuşur, imansızca düşünmüştür. Oysaki ki mümin Allah mümini tarif ederken müminler o kimselerdir ki iman ettikten sonra asla şüpheye düşmeyen, evet mallarıyla, canlarıyla Allah yolunda cihad edenlerdir dedi. Bütün çabasını, gayretini malıyla canıyla sarfedendir. İmkihani kazanmaya çalışandır dedi. Allah'ın emrettiğini yerine getirendir dedi. Allah neyi seviyorsa evet, cihadi o yolda gerektiği gibi yapandır dedi. Bir asla şüpheye düşmeyen yani Allah hakkında herhangi bir vesveseye düşmeyen acaba demeyen Allah'ın yaptığına itiraz etmeyen, razı olan bir kul. Eğer biz Allah'tan razı olursak Allah da bizden razı olur. Allah'ın rızasına layık olmuş olduruz. Kur Allah'tan razı olmasın. İkide bir itiraz etsin. Neden böyle oldu? Niye böyle oldu? Ben buna layık mıydım? Ben buna layık değildim. Allah niye böyle yaptı? Dediyse Allah demesi gerekmiyor. Niye böyle oldu? Dediğinde zaten işi Allah'a mal etmiştir. Bununla beraber Ya Rabbi benden razı ol. Dediyse Allah demez mi? Kur, sen bir kur olarak benden razı olamıyorsun. Benim yaptığımı beğenmiyorsun. Benim yaptığımı sevmiyorsun. Daha beni tanımamış, beni Rahman ve Rahim olan Rabbin olarak bilmemiş, iman etmemişsin. Ben senin neyinden razı olayım? Demez mi? Evet. Eğer kul Rabbim benden razı olsun diyorsa, evet. yapılması gereken şey nedir? Hurun Allah'tan razı olmasıdır. Bunun içinde marifetullaha ihtiyaç vardır, muhabbetullaha ihtiyaç vardır. Evet, Rabbini sevince, seven, sevdiğinin işini sever. Seven, sevdiğinin her muamelesini sever. Seven bilir ki Rabbi onu seviyor. Rabbi onu sevmeseydi, o Rabbini sevemezdi. <gülüyor> Eğer o Rabbini seviyorsa, bu sevgisine güvenmelidir. Güvenir. Eğer o sevgi Allah'tansa, o da kendi gönlünde bu sevgiyi Allah'a karşı, evet, Rabbine karşı, kendisini yaratan Rabbine karşı bu sevgiyi gönlünde buluyor ve bunu bütün şiddetiyle tadıyorsa, o bilir ki, Rabbi ona nasıl bir muamele de bulunursa bulunsun, bu onun sevgisinin tecellisi, sevgisinin sonucudur. Seven, sevdiğini razı etmez mi? Seven, sevdiğine ikram etmez mi? Seven, sevdiğinin kazanmasını istemez mi? Seven, sevdiğini incitir mi? eğer inciniyorsa bu durumda incindiği onun nefsidir. Vahmi olan nefsidir. Şeytanla işbirliği yapmış olan kendisini cehenneme sürükleyen nefsinin feryadidir. Nefsimizi kendimizden ayırmamız gerekir. Evet, nefis sadece onun istediği Şirktir, küfürdür, nifaktır, kibirlenmektir, kendini beğenmektir, takdir edilmeyi istemektir. Ama ruh sahibini istiyor, insanın hakikati sahibini istiyor. Nefis, beden bağlantılidir, dünyaya ait o arzulardan, isteklerden meydana gelmiştir. Eğer insan ikisini birbirinden ayırt edemezse, ben deyince nefsini kastederse bu durumda şeytanla işbirliği yapmış, birini kastetmiş olur ki şeytana arkadaş olur. Ben deyince Allah'ın kendisine nefsi ve ruhu kastetmesi gerekir. Rabbine aşık olan, Rabbinden ayrı kaldığı için feryat eden, Rabbini isteyen Evet, Allah'ın nefrettiği o hakikati ruhu kastetmesi gerekir. Evet. Efendim Hollanda'dan İbrahim Güneş kul Allah'a bütünüyle güvense Allah onu güvendiği şeyde mahcup eder mi? Evet. Allah ayeti kerime'de müminleri tarif ederken gerçek hakiki müminler o kimselerdir ki Allah zikredildiğinde kalpleri titrer. Kendilerini Allah'ın ayetleri okunduğunda imanlarını evet artıran bununla beraber bütünüyle Allah'a tevekkül eden, Allah'a güvenen kimselerdir dedi. Ve bunlardır. Eğer kul bütünüyle Allah'a güvenmiş, tevekkül etmişse, zaten bu imanından dolayıdır. Allah'a olan muhabbetinden dolayıdır. Teslimiyetinden dolayıdır. Eğer güvenmişse, bu durumda Rabbini tanımış demektir. Anlamış demektir. Rabbini sevdiği için ona güveniyor demektir. İmanından kaynaklanıyor bu. Hiç Allah böyle bir kulun Duasını reddeder mi? Böyle bir huli hiç mahcup eder mi? Hiç böyle bir şey ona yakışır mı? Elbette ki güvenmişte Allah gerekeni yapar. Bunu da bilmelidir. Ama kul dese ki bak ya Rabbi ben sana güveniyorum. Beni güvenimi sarsma. Bak bunu da böyle yap derse böyle düşünürse böyle bir fikir böyle bir düşünce gelirse bu da küfürdür. Bu şirktir. Bu hakikati perdelemektir. Kendini, nefsini Allah'a şirk koşmaktır. O'na istediği verilmeyince eğer onun Allah hakkındaki imanında bir değişiklik, muhabbeti hakkındaki bir değişiklik oluyorsa, Rabbim istediğimi vermedi deyip eğer küsüyor, darılıyor, kızıyorsa evet, böyle biri iman etmemiş. Kendi kendini kandırmış demektir. Eğer güveniyorsa, işi de ona bırakır. Evet. Duasını yapar, istediğini ister. Ama tercih Allah'a aittir de. Sen bilirsin ya Rabbi. Bir kul olarak, kulun olarak ben bunu böyle tercih ettim ama sen benim Rabbimsin. Elbette ki senin benim için tercih ettiğin benim için hayırdır, güzel olandır. Eğer bundan bir şey istiyorsam, Demek ki ben kul olamamışım. Yani kendi tercihimi senin tercihine yani Rabbinin tercihine tercih ediyorsa daha iyi görüyorsa bu zaten kul gibi bilmemiş. Bu kul olmamış zaten. Böyle bir şey yok. Evet. Bunu da böyle doğru anlamak gerekir inşallah. diğer Diyarbakır'dan bir izleyicimiz gönlümüzün mutmain olduğunu nasıl anlarız? Gönlümüzün mutmain olduğunu nasıl anlarız? İki türlü mutmain olmak vardır. Biri gönlün itminanı, biri nefsin itminanıdır. İkisi birbirinden farklı şeylerdir. Gönlün itminanı, gönlündeki Allah'ın sevgisinden dolayı, Allah'a olan sevgisinden dolayısıyla, Allah'ın kendisini sevmesinden dolayı, İtminan olmuştur. Mutmain olmuştur. Allah deyince mutmain olur. Evet, öyle burada ayet-i kerimede kalpler ancak Allah'ın zikriyle mutmain olur. Allah deyince mutmain oluyor. Allah deyince evet, Allah'ın muhabbetiyle, imanıyla, kendi imanıyla mutmain oluyor. Allah'a yakınlığıyla, Allah'a olan tevekkülüyle, güveniyle mutmain oluyor emin oluyor. Nefsin itminanı başka bir şeydir yalnız. Kalp mutmain olabilir. Ama nefis emarede durabilir. Bu kalbin itminan hali nefsini, o nefsi de o itminana çekmelidir. Nefsine güvenmemelidir. Nefsine taviz vermemelidir. Şeytanın verdiği vesiyoseye taviz vermemelidir ki onu oraya çekebilsin. Kul bütün çabasıyla, gayretiyle doğru yapmaya çalışır, güzel yapmaya çalışır, ibadetlerini yapmaya çalışır, Allah'ın emirlerini yerine getirmeye çalışırsa, evet ne yapar? Onu da oraya çeker. O kalbin itminanı da ne kadardır? Allah'a olan tevekkülü kadardır, teslimiyeti kadardır, muhabbeti kadardır. Bu nasıl anlaşılır? Allah bunu test eder. Bunu kula gösterir imtihana tabi tutarak onu imtihana tabi tutar bakalım ne kadar seviyorsun bakalım benim için ne yapabiliyorsun hadi gör kurum diyor e öyle bir bulunduğunda bu böyledir bir musibet verir sıkıntı verir bela verir evet ne yapar onu ona gösterir ne kadar gutmayını olmuş itminan bulmuş ne kadar gönlü sükun bulmuş Evet, Allah'ın ibadetiyle, zikriyle. Evet, böyle bir günür sadece Allah demekle mutmain olur. Allah'ın hesabını yapıp, Allah'ın rızası, Allah'ın e, muhabbeti peşinde koşmakla mutmain olur. Allah için güzel yapmakla mutmain olur. Yoksa kalbi mutmaindir demekle bu itminanı böyle anlamak yanlış bir şeydir. Eğer itminan bulmuşsa, evet, Allah yolunda ne yapar? Müsabaka yapar. Hayır yolunda, hayırda yarışır. Gözünü, gönlünü Rabbinden ayırmaz. Neden? Ona aşıktır da ondan. Onu seviyor da ondan. Bir tek gönlü onunla mutmain oluyor, onunla sukun, onunla huzur buluyor da ondan. Onsuz olamıyor. Allah demeden duramıyor. Onun hesabını yapmadan duramıyor. Efendim Adana'dan Hülya Ekin, iyi geceler hocam. Peygamber Efendimizi rüyamda görmek istiyorum. Ne yapmam lazım? Evet. <gülüyor> Uyluğumuzda Evet. Allah öyle buyurdu ait de Uyuduğunuzda ruhlarınızı alırız. Vadesi gelenleri alır koyar, vadesi gelmeyenleri vadesi gelinceye kadar belli bir vakta kadar yani zamanı donuncaya kadar geri iade ederiz. Demek her uyuduğumuzda Allah ruhlarımızı alıyormuş. Ruhlarımızı aldığında onlara nasıl bir muamelede bulunduğunu bilmiyoruz. Hatırlamıyoruz. O anda onlara neyi gösterir? Allah'ın o aldığı ruhlara evet, nasihati nedir? Neyi anlatmış? Hatırlamıyoruz. Hatırlamıyoruz ama Ruh onu kendi üzerinde taşır. Bütün şiddetiyle taşır. Ne buyurdu? Ruhlar Rabbimizi gördük diye evet, kalıplarında sema eder. Bedenlerinde sema ederler. Evet, bulunduğu bedende sema ediyor. Rabbimizi gördük diye. Bu görüş sadece o Erest meclisinde ben sizin Rabbinizi, ben sizin Rabbiniz değil miyim? hitabındaki e, o Görme değildir sadece. Rabbimizi gördük diyorsa bu sürekli tazeleniyor demektir. Onun için o aşk, o muhabbet, o bacd halindedir. Bununla beraber soru neydi? annen rüyam, görmek istiyorum defterafamız Evet. Demişti. Ruhun inişi ve çıkışı vardır. Eğer o ruha nefis elbise olmuşsa, günahları, küfrü, şirki elbise olmuşsa elbisenin o ağırlığından dolayı yukarı çıkamıyor demektir. Uçamıyor demektir. Bu durumda yerde sürünür. Bayağı ve boş şeylerle ne yapar? Nefis meşgul olurken, o elbise meşgul olurken ruhu da peşinden sürüklemiş olur. Gücü yok, yetmiyor çünkü. Yok eğer nefis temizlenmişse, tezkiye olmuşsa, tövbeyle, istiğfarla o günah yükünden kurtulmuşsa yukarı çıkar. Onu yukarı çıkaracak olan gücü, kuvveti aşkı, muhabbeti nispetindedir. Aşk ve muhabbeti nispetindedir. Onun hafifliği, o muhabbeti ne kadar şiddetliyse, onu o kadar rahat taşır demektir. Resulullah Efendimiz'i eğer görmek istiyorsa biri yapması gereken şey nedir? Ona çok şiddetli bir muhabbeti, o iştiyaki duymasıdır. Şiddetli bir muhabbet, şiddetli bir aşk gerekir ki görebilsin. Yani manevi olarak ruh kendini onun bulunduğu yere çekebilsin, uçabilsin oraya. Ya da öyle bir muhabbetin olması gerekir ki peygamberi onu ziyarete gelsin. Dervişin biri evet, mürşidine söylemiş. Ben diyor, Resulullah Efendimiz'i görmek istiyorum. Görmüş dedi ki, ben sana o zaman nasıl göreceğini öğreteyim. Bu gece yatmadan önce böyle tuzlu şeyler yiyeceksin. Birkaç şey sayıyor. Ama hiç su içmeyeceksin. Hiç su içmeden uyuyacaksın. O zaman görürsün. Derviş öyle yapıyor tabi, ne kadar tuzlu şeyler varsa Yemiş tabi. Suyu da içmemiş. Yatıyor. Sabah uyandığında o hararetle tabi yine müşkidine gidiyor. Ben diyor yine görmedim. Peki diyor ne gördün? Ben diyor çeşmeler gördüm. Akar sular gördüm. Akan kaynaklar gördüm. Sadece böyle çeşmeden çeşmeye böyle koşuyordu. Tam diyor doğru görmüşsün. Doğrudur. Niye bunları gördün? çünkü tuzlu şeyler yedin, su içmedin, hararetle su istediğinden dolayıydı. Eğer böylesine hararetle evet Resulullah Efendimizi görmeyi istersen işte o zaman görürsün. Görmenin ölçüsü budur. Aynı şey Cemalullah'ı müşahede için de geçerlidir. Kul yanmadan o aşk, o hararet onu yakmadan aşa varamaz. Efendim izninizle bir soruyla beraber bir ara verebilir miyiz efendim? Efendim Konya'dan Arif Ayaz Bir derviş uçurumun kenarına gelirse Mürşidi ona müdahale eder mi? Evet Elbette ki müdahale eder Hem de en ağır müdahaleyi yapar. Nasıl yapar onu? Artık böyle Kırmadan anlatayım Ya da cemaatin içinde anlatayım, o da anlasın demez. Artı böyle karşısına alır, birebir söyler. Olduğu gibi söyler, uçurumun kenarındasın ve gidiyorsun. Bunun sebebi de senin şu şu hallerindir. Şöyle düşündüğün içindir, şöyle yaptığın içindir deyip onu uyarır, bütün şiddet ile uyarır ve ikaz eder. Bunu bir sefer yapmaz. Bunu tekrar tekrar yapar. Evet, o zaman e, gerektiğinde bir de ona kızar. Evet. Efendim, teşekkür ederiz. Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.